to <gülüyor> Bu harbi nedir? var mı ki dünyada eşi, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Evet sevgili Gül Efendi dinleyicileri, hepinizi Çanakkale şiiriyle selamladık. Allah'ın rahmeti, bereketi, saadeti, merhameti hepinizin üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ümmeti Muhammediye'nin üzerine sağanak sağanak kalsın. Vatanımızın, memleketimizin üzerinden bu rahmetler eksik olmasın. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah ezanlarımızı susturmasın. Bayraklarımız dalgalansın ebede kadar. Evet bugün Çanakkale'yi Çanakkale şehitlerini konuşalım dedik. Hasbel kader Çanakkale'yi ziyaret etmek, şehitlerimize hediyeler götürmek kismet oldu. Rabbimize hamdü senalar olsun. O şehitlerimizin birer birer, manga manga, bölük bölük, aziz vatanın topraklarına düştüğü noktaları gördük. Sanki, şehitler bizi karşıladı, sanki hoşamedi ettiler, sanki, Cennetin zümrüt zümrüt yeşil yamaçlarından şehitler koştular bize hoşamedi ettiler, hoş geldiniz dediler. Biz de onlara yeryüzünden, bu dünyadan onlara Fatiha şerbetleri ikram ettik. Sunduk onlara şehitlerimize Fatiha şerbetlerini, Yasinler, Hatimler takdim ettik, arz ettik şehitlerimize. Aziz şehitlerimiz, Allah sizleri ebede kadar en yüksek, cennetin en yüksek yemyeşil zümrüt tepelerinde sizleri şehrayin bir mana ile sizleri bütün yakınlarınızla beraber onlara şefaat etmiş, hepsini kucaklamış cennette hoş sohbet eden cennetin en güzel sofralarından nimetlerinden olan muhabbet sofrasında sizleri ebediyet ve müşerref eylesin Rabbim. Bizleri de bu günahkar mücrimleri de sizlere layık eylesin. Sizler bu vatana Canlarınızı verdiniz. Evet. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet siz bu toprakları vatan yaptınız. Ve bize emanet ettiniz. Ruhlarınız şad olsun. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz ebed müddet olsun. Müddetleri ömürlere ebed olsun ebedi olsun. Kıyamete kadar bu aziz millet ümmeti Muhammediye şereflensin, şeref ya olsun, izzeti İslamiye'yi, Kur'an'ın hakikatlarını her tarafa nur efşan eylesin. Rabbim. Evet. Sevgili Gül Efendi dinleyiciler, bugün Çanakkale'yi, Çanakkale'deki şehitlerimizi, o Çanakkale'de yaşananları, o tapyaları, Çanakkale geçilmez dedirten, o amansız savaşları, onları şöyle bir derhatır edelim, arzu ediyoruz. Birkaç ay önce, bizim talebelerimizle beraber, Kızlarımızla beraber Komşularımızla beraber Rabbim lütfetti Çanakkale'yi ziyaret ettik Ve kendi kendime Bir yuh çektim orada Sen Her sene buraya gelmelisin O şehitlerle Buluşmalısın Çünkü Senin gayretin Senin ruh cevelanın sönmesin son nefesine kadar şehit olacakmış gibi Çanakkale yamaçlarında en çetin en vahşi düşmanlarla vuruşuyor gibi boğuşuyor gibi daima müteakkız olmalısın aldığın her nefesin hesabını vermelisin ve sen bir habbe olacaksın ve bütün beşeriyeti besleyen bir şecere-i nur olmalısın diye nefsime ikaz ettim, ihtar ettim. Ama ne var ki insanız işte. Dünyalıyız ya, dünyanın suyu çorbası var ya, uykusu var, yorgunluğu var, hastalığı var. Sonuçta dünya bir imtihan ya. Unutu veriyoruz. Sanki hiç onlar olmamış gibi unutu veriyoruz. Yine imtihana dalıp gidiyoruz. Allah bütün imtihanlarımızı zayıf aldırtmasın ve bütün imtihanlarda kardeşlerimizi cenab-ı Hak dünyevi ve uhrevi imtihanlarımızda muvaffak eylesin. Evet, çok değerli bir Dostumuz var, beraberiz çünkü o Çanakkale'yi de beraber ziyaret ettik. Faruk Erzin Bey, Faruk Bey Mad Gold Otel Genel Müdürü, turizmci ve bu, bu mana ile de bu manayla da böyle aşkı olan, şevki gayreti olan çok gayur birisi. Evet Faruk Bey hoş geldiniz. Sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Ben de sevgili muhterem izleyicilerimize selamun aleyküm diye e, soğretime başlamak istiyorum. Ve aleyküm selam. E, günleri hayırlı olsun. E, sizinle buyurduğunuz gibi bundan iki ay, üç ay önce kadar e, ben de sizinle Çanakkale'ye gitme şerefine nail oldum. Estağfurullah. Ve heyecanla e, bu seyahati e, gözlerimiz dolu dolu gerçekleştirdik. Ben sizle seyahat etmezden bir iki hafta önce yine gitmiştim Çanakkale'ye. Evet. Yine böyle bir öğrenci kardeşlerimizle birlikte gitme nasip oldu. Cenab-ı Allah kısmet etti. Evet. Çanakkale'ye giderken Gaziantep'ten çıktığımızda bu sizinle birlikte gittiğimizde de oldu hocam. Öğrenci kardeşlerimiz yaklaşık 20 saat bir yolculuk yaptık. Evet. 20 saat içerisinde e, direkt Çanakkale'de feribotlara bindik ve Eceabat şehitliklerine gittik. Evet. Ben orada duygulandıran e, ve gözlerimi dolduran bir olay oldu. Evet. Ve bunu bütün genç arkadaşlarımda, genç kardeşlerimde, bayanla Erşekli hep hissettim ben bunları. Evet. Aynı duyguları ben de yaşadım. Evet. Sanki orada savaş devam ediyor. Ve biz o savaşa cepheye nasıl ulaşırız da onlara yardım ederiz edasıyla, şevkiyle, gayretiyle ee, oradaki ecdadın çektikleri sıkıntıları o sıkıntılara rağmen başardıkları çok büyük başarıları ee, onlarla birlikte olmasak da onların yaşadığı cephede aynı duyguları gezerken yaşadık, ağladık, gözlerimiz doldu. Ve şu anki bize sunulan bu hayatın onların sayesinde onların gayretiyle ve onların dua ve azimleriyle olduğunu çok şükür anladık. Biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi bu senede bir defa değil de her sene gidilip görülmesi gereken. Cenab-ı Allah'ın bize farz kıldığı şeylerin başında haca gitmekte geliyor ama... Haç vasifesinden önce Çanakkale'ye gitmeyi de bir prensip haline getirilmesi lazım. Bu vatan torunlarının, vatan ecdadlarının söyleyeyim, ecdadımızı gidip ziyaret etmeleri. Onlara dualarını, şükranlarını iletmeleri gerektiğini düşünüyorum hocam. Evet Allah razı olsun. Faruk Bey, biz e, talebe kardeşlerimiz Çanakkale'den dönerken ne söylediler biliyor musun? Evet hocam. Ee, biz sanki Mekke'ye gittik Aynen Sanki Mekke'den döner gibi Aynen Bir manevi hazla dönüyoruz Evet Yani bunu ile ifade ettiler ee, İnan orada Ben kendi nefsim olarak Çok duygulandım ee, O talebe kardeşlerimiz de Adeta sanki Sanki o haleti yaşadılar. O ruh halini yaşadılar. Bizimle beraber gelemeyen bazı kardeşlerimiz vardı. Şimdi onlar bizi şiddetle tazik ediyorlar. Evet. Duymuşlar ya. Evet. Orada manevi sofrada neler yendiğini işittiler ya. Evet. Ne olur biz de bir an evvel bir gitsek oraya. Böyle bir şey konuşmuş. Ee, siz Çanakkale'ye Gittiğiniz zaman, orada adım adım gezerken neler hissettiniz? Böyle hislerinizle ne? ne yaşadınız? Yani bir Faruk Erzin olarak, bu vatanın bir evladı olarak, bir efrazo olarak ne yaşadınız, ne hissettiniz? Şöyle bir hatırlar mısınız ona? Hocam Çanakkale'ye Feribot'tan şekillerin bulunduğu Ecebat'a geçtiğimizde bize refakat eden rehber kardeşimizin orada Ecebat'ın girişinde tur programına başlamazdan önce tura başlarken konuya girişi çok güzeldi. Zaten orada sizin tüyleriniz diken diken oluyor. Orada uçup gidiyorsunuz. Toprağınıza hoş geldiniz. Ben Çanakkaleliyim, Ama siz de kendinizi Çanakkaleli sayabilirsiniz. Çünkü bu topraklarda sizin de dedeleriniz, ecdadınız bu topraklarda yatıyor. Bu topraklarda şehit düşmüşlerdir. Dediklerinde orada e, olay orada başlıyor hocam. Sahiplenme duygusu. Ben bunu... Dost toplantılarında, arkadaş toplantılarında bir turizmci değil de bir Türk olarak, bir vatansever olarak diyorum ki ben Çanakkale'ye gittiğimde sanki ben Çanakkale'de yıllarca yaşamış gibiydim. Orayı haygatan rehber kardeşimizin dediğimi bir vatan toprağı gibi, böyle gözlerim dolu dolu seyrettim. Ve ecdadımızın orada çok hazin cefakar efendime söyleyeyim ve e, çok muhterem bir savaş içerisinde vatanlarını koruma adı altında bizlere hediye ettikleri e, bu toprakları gözü yaşlı rehber kardeşimden dinledim beni oraya gittiğimde e, kendi şahsım adına utandıran mahcup eden bir olay da oldu evet Anzaklar e, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan e, gelip orada e, Çanakkale'de işte karşı düşman saflarında bize karşı savaştıklarından sonra Avustralyalılar bizim savaşmamızı bu topraklar topraklarda savaşmamızın kendilerinde bir his uyandırıyor. Diyorlar ki ya Türkler bağımsızlıklar uğruna savaşıyor. Biz hala daha İngiliz esareti altındayız. Biz niçin savaşıyoruz? Biz kime savaşıyoruz? Ee, ve bu bir kıvılcım uyandırıyor bunlarda. Ve bu kıvılcımı hala Avustralyalı gençler devam ettiriyor. Avustralya ile Türkiye arası uçakta hocam siz de çok iyi biliyorsunuz 24 saat. Bunun işte uçak e, molaları efendime söyleyeyim tekrar aktarmaları falanla 30 saati buluyor. Ve yaklaşık e, rehber kardeşimizin söylediği kadarıyla 20 bin tane Avustralyalı öğrenci, emekli, işte halk Çanakkale'ye gelip oradaki savaşan ecdatlarını ziyaret edip gidiyorlar. 20 bin kişi senede her sene 20.000 bin, 20 bin kişi geliyor. 20, geliyor 20 bin kişi geliyor. Ziyaret ediyor. Ziyaret ediyor. Ve dönüyorlar. Dönüyorlar. 30 saat uçakla seyahat. 30 saat geliş, 30 saat gidiş. Gidiş. 60 saat. 60 saat uçakla seyahat. Uçakla seyahat ediyorlar hocam. Bunlar kendi vatanlarının müdafaası için, nefsi müdafaa için savaşmış değiller. Değiller. İngilizler Niçin için. Niçin savaştıklarını da bilmiyorlar. İngilizler için. Evet. Fransızlar için. İtalyanlar için Evet sırtlan kümelerinin vahşilerin çıkarları için köle gibi savaşmışlar Aynen öyle Aynen. bu savaşın hatırasını unutmamak niyetiyle her yıl Avustralya'dan 20 bin kişi gelip ziyaret ediyor Hocam ziyaret etmelerindeki nasıl ziyaret bir, ediyorlar? E, oradaki olay çok enteresan işte. Az önceki söylediğim size bahsettiğim olay e, benim e, beni kendi şahsım adına utandıran, mahcup eden ve ben bu zamana kadar neredeydim deditiren olay orada yatıyor. Bu gelen Avustralya'dan gelen e, ziyaretçiler otelde konaklamıyorlar. Kendi ecdatlarının, mezarlarının bulunduğu parklarda yatıyorlar uyku tulumlarının içerisinde. İki gün. Orada e, işte kendi ayinlerini okuyorlar, ziyaret ediyorlar. Orada e, o duyguları yaşayaraktan gidiyorlar. Ve Avustralya Devleti e, öğrencileri ücretsiz taşıyor oraya. Emeklilerin e, seyahatlerinde e, tahmin ettiğim kadarıyla yüzde 60'ını devlet karşılıyor. Yüzde 40'ını emekliler kendi karşılıyor. Halk da gitmek isterlerse halka da ıı, sıfır faizli krediler açıyorlar. Hocam biraz önceki buyurduğunuz gibi niçin savaştıklarını bilmeden ıı, bir ıı, tuzak uğruna Çanakkale'ye çekilen İngilizlerin tuzağıyla Çanakkale'ye çekilen Anzakların torunları yapıyor bunları. Evet. Hmm. Biz, bizim ecdadımız ise orada bu vatanı bize hediye ettiler. Bu vatan için çarpıştılar. Ve ben e, 2013 yılında nasip oldu bana Çanakkale'ye gidip ziyaret etmek. Ve 2013 yılında ziyaret ettiğimde de Anzaklar'ın e, Avustralyalı halkın bu tür duyarlı davranışından dolayı da ben kendi şahsım adına utandım ve mahcup oldum. Şimdi e, burada bir şey daha söylediniz. Aslında ee, o cümleyi kaçırmadan altını bir çizelim onun. Bunlar otelde yatmıyorlar. Kesinlikle. Neden? Nerede yatıyorlar? Ee, ecdatlarının e, mezarlarında yatıyorlar. Ne, tulum giyiyorlar. Uyku tulumlarında. Arazide yatıyorlar. Arazide. Çim, çimenlerin üzerinde. Çimenlerin üzerine yatıyorlar. O anda orada yağmur da olabiliyor. Çamur da olabiliyor. Fırtına da evet. olabiliyor. Evet. Hiç umlarında değil. Orada gidip açıkta yatıyorlar yani. Evet. Şimdi e, e, isterseniz biz, biz bize konuşuruz sohbet ederiz devam edelim fakat İnşallah. şimdi Çanakkale ile e, bir bağlantı e, kurmaya çalışalım bizzat Çanakkale'de ve o cephelerde Tabyalarda e, şu anda belki de bir Tabyanın başında orada muhterem e, Ahmet Kaya abimiz var Çanakkale'ye mi bağlanıyoruz hocam Çanakkale'ye bağlanmaya çalışalım İnşallah Evet Sel Selamun Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm selam. selam Ahmet abi nasılsın Allah razı olsun Ne çabuk geldiniz bir, ya siz Çanakkale'den mi geldiniz Biz Antep'teyiz e, orası, e, orası, orası Çanakkale mi Çanakkale Allah'ın inayeti burası Eski Hisarlık Tepe Şehitler abidesi Maşallah maşallah siz şu bir, anda bir, Şehitler abidesinde misiniz Evet, bir vatan, bir vatan kalbinin attığı yerden e, kan tefet, sonsuz selamlar, hürmetler. Allah razı olsun. Ahmet abi şu anda e, Çanakkale e, karşı taraftasınız değil mi? Karşıda mısınız? Şehitlik değil şu anda. E, kara harekatının en dehşetli yaşandığı. Ve bir takım bilim adamlarının özellikle Prof. Mehmet Selik Bey'in ifade ettiği gibi evet. 300 bin şehit verdiğimiz, savunmanın imkansız olduğu, mübarek Mehmetlerin bedenlerini dinine, vatanına hiper ettiği ve 3 bin, 300 bin şehit verdiği Güney Cephesi'ndeyiz. Maşallah Güney Cephesi'ndesiniz, evet. Gelibolu Yarımadası'nın tam güneyindesiniz. Evet. Evet abidenin oradayız. Orada o büyük dörtlü ayaklı olan büyük her taraftan denizin en uzak noktalarından gözüken o ihtişamlı e, şehitlik abidesinin oradasınız öyle mi? Oradayız evet. Şu Abi şimdi oradayız. orada e, kimler var yani orada bir grup mu var geziyor musunuz? Şu e şu anda e, şu anda İsparta'dan Nurettin abimizin e, beraberliğinde gelen ...bir kısım kardeşlerimiz de... ...bu ziyarette bulunuyoruz... Evet. ...yani bizim dışımızda da... ...birçok Anadolu'nun muhtelif... ...illerinden, ilçelerinden... ...şehit tevdallarının ...eysat Tevdallarının ...ziyaretine burada tanık oluyoruz... ...abi şimdi o... ...Çanakkale nedir? Çanakkale ruhu nedir? ...bu o Çanakkale'de... ...300 bin şehidimiz... ...niye şehit oldu... Bu topraklar ee, bu şehit kanlarıyla niye yoruldu? Bize ne bıraktılar? Bunu bir anlatır mısınız abi? Orada onu hissederek bize bir paylaşır mısınız o hislerinizi? Kadık Bey, Çanakkale şehit ecnazından mesajlar duyulan önemli bir mekan. Yani burası Mübarek ecdadımızın ayağının altındaki şehit dedesinin farkında olarak O gün payına düşen vazife adına Hangi fedakarlıkları yaşadığını hissettiğimiz Teneffüs ettiğimiz bir mekan Burası 500.000'den fazla şehit Az evvel 300.000 şehit ifadesi Sade Güney Cepesi ile alakalı evet. 500.000'den fazla şehidin o gün payına düşen vazife adına okulunu her edip Çanakkale'ye koşarak geldiğini gördüğümüz mekan, gördüğümüz, hissettiğimiz mekan. Bugün çoluğuna çocuğuna sırtını dönüp çiftliğin çubuğunu bırakıp yedisinden geçmişine bin vatan namus adına fani düşen gazileri ifaya koşan Mehmetleri dedelerimizi hissettiğimiz, gördüğümüz ve onlardan payımıza düşen mesajlarla dirildiğimiz mekan. Buraya sadece şehit torunları gelmiyor. Buraya sadece Anadolu'nun dört kucağından Mehmetler'in evlatları koşarak gelmiyor. Buraya Avustralya'dan gelenler var. Çünkü onlar İngiliz, Fransız geliyor. Onlar o gün burada kendileri adına savaşmış insanları almayı bir vazife biliyorlar. Ve hepimizin malumu Avustralyalı gençler, insanlar, devlet adamları, bilim adamları onlar bir gerçe gerçeğe ayaklıyorlar. Diyorlar ki Çanakkale bizim bir millet oluşu fikrine, düşüncesine ulaştığımız yer diyorlar. Bir millet bilincine ulaştığımız mekan Çanakkale diyorlar. Ve 15 bin kilometreden gelerek burada Kuzey Cephesi'nin Soğuğunda otelin sıcak yatağını terk edip Kuzey cephesinin soğuğu altında çamları altında 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece üşüme bir yana dedelerini almanın sıcaklığında ısınıp şafak ayini yaparak onlar adına vefa borcunun ödendiği bir mekan. Ve burada biz kendi adımıza burada biz Suriyeli kardeşlerimizi görüyoruz hiç azdan kardeşlerimizi görüyoruz biz Libya'dan Lübnan'dan, ha Efendim Balkanların en güzel köşelerinden uzak soğudan Afganistan'dan Hindistan'dan ha Efendim Anadolu'nun dört bir köşesinden koşarak bin vatan namus adına paylaşan için vazbeyi Allah diyerek Kur'an diyerek Resulullah diyerek omuz omuza verip yaşadığı o mübarek hizmetin farkına varıyoruz. Ve burada biz ne hazin bir fedelli ki şimdi Suriyeli ile bizim ne işimiz var diyen insanları uyaracak manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Suriyeliyle ile bizim işimiz var. Çünkü dün Çanakkale'de Suriyeli çiftini çubuğunu bıraktı, çoluk çocuğunu bıraktı çiftin çiftini çubuğunu, çoluk çocuğunu bıraktı. Çanakkale'de Allah için, din için, Müslüman kardeşlerim için payıma düşmüş bir vazife var. Onu Eda'ya gidiyorum diyor. Onu burada hissediyoruz. Ve biz burada o gün dehşetli düşmanın, o dehşetli çelik sahana altında mübarek Mehmetler'in bedenleri tarmar olurken, o dehşetli çelik sahanağına rağmen Allah deyip, düşmana geçit vermeyen Çanakkale ruhunu fark ederek ve o ruhu öldürme adına neler yapıldığını fark ediyoruz burada biz. Çünkü bugün düşman bedelerimizin mübarek bedenlerini tarımar ederken çelikli ile Bugün bu ruhu öldürüp Anadolu'yu alemi İslam'a esaret adına alma mücadelesi veren Avrupalın, Avrupalının, Avrupalının defaat bombardımanıyla Anadolu'nun alem İslam'a ne hale geldiğini fark ediyoruz ve General Grou'nun hatırası da irkiliyoruz. Evet bir düşman General Grou, bir düşman ama böyle bir güzeli, böyle bir fazileti inkar edemiyor, ikraddan kendini alamıyor. Yıl 1930, Morto Koyunun hemen karşısında Fransızlar 1930'da 15 bin kişilik bir kendi atalarına vefanın gereği, insanlarına sayıp çıkmanın gereği bir mezarlık yapmışlar. Fransız hükümeti General Groh'yu buraya görevli olarak açılışı yapmak üzere gönderiyor. General Groh Sanat Fere mahşerinde bir ayağını bir kolunu kısmen kaybetmiş. Mezarın açılışını yapmış. 15 bin arkadaşının hatırası karşısında neler hissetmiş bilemiyoruz ama Mehmetçik anısı karşısında hissettiklerini bize naflediyorlar. Evet. Açılış sonrası beni Mehmetçik Anası'na götürün diyor genel bunu. Evet. Ve bu komutanın bu isteği karşısında bizim heyetten bir kısım insanlar diyorlar ki şaşırdık. Neden bu Mehmetçik Anası'nı istiyor? 15 bin arkadaşının mezarının açılış sonrası Mehmetçik Anası'nı istemesinin sebebi ne diye diyoruz? Düşünürken bir yandan da mahcuptuk diyor. Çünkü o mübarek ecdadımıza biz böyle 15 bin kişilik mezarlar yapamamıştık diyor. İngiliz 1926'ya kadar 29 mezar yapmış, 3 anıt dikmiş, Fransızlar 1930'a kadar yapmış ama azim bir tecelli ki biz o gün o fedakar Mehmetler adına böyle bir mezar yapamamıştık. Fakat General Guru ısrar ediyor, beni Mehmetçik anıtına götürün. Küçücük bir anıt 1926'da yapılmış Mehmet Çavuş anıtı, oraya götürüyoruz. General Guru orada yere çöküyor. Duygusal haliyle hepimizi şaşırtıyor. Bu komutanı az evvel kendi arkadaşımın kabrinde bu halde göremedik. Buradaki bu vaziyet neyin nesi diye biz şaşkın şaşkın ona bakarken General Guru ayağa kalktı konuşmaya başladı. Şaşırdınız değil mi dedi. Mehmetçi insan sevgisi yüksek. Öyle bir asker ki dost olunması gereken asker. Ama kader bizi burada karşı karşıya getirdi. Bakın beni böyle duygulandıran o dehşetli kanlı savaşın ortasında Mehmetçik'in merhametine tanık olduğum hadiselerdir. Onlardan birisini anlatayım bana hak vereceksiniz diyor. General Guru anlatmaya devam ediyor. Bir ateşket sırasıydı. Yaralılar arasında geziyordum. Baktım Mehmetçik yaralı perişan haliyle karşımdaki düşmanının Fransız yaralısının yarasını sarmaya çalışıyor. Adeta kanın dondu. Neden bu asker düşmanın yarasını sarıyor diye çok olmuştum. Türkçe bilen birisi gelsin diye emrettim. Ve gelen asker Mehmetçiğe sordu. Neden düşmanın yarasını sarıyorsun? Mehmetçi konuşmaya başladı. Evet dedi biz birimizi süngüledik. Karşı karşıya düştük. Düştüğümüzde Fransız asker elini koynuna attı. Ve bir kağıt çıkarıp bakıp bayıldı. Merak etmiştim uzandım. O çağırı aldım. Gördüğüm bir yaşlı kadın fotoğrafıydı. Anladım ki bu bunun anası. Ve dedemiz o kanlı savaşın o dehşeti içerisinde bir iman nasıl bir hakikat ki bakın ne yapıyor. Dedim ki bu ananın yüreği yanmasın. Düşman da olsa bu bir anadır dedim. Bu ananın yüreği yanmasın. Bu evladı kanamadan ölmesin diye onun ben kanaması dursun diye yarasını sarıyorum dedim diyor General Guru diyor şok oldum. Ve hemen ikisinin de diyor derhal sargı yerine gö gönderilmesi için emir verdim. Ama yolda ikisi de vefat etti. Mehmet'in yarasını merak etmiştim. Kaputunu araladım. Çok daha bir derin yara vardı. Ot etmişti. İşte bu nesiller birçok değerlerden mahrum bırakılmış. Kur'an'ından koparılmış. Kur'an'ın ilk kendi okuyken ondan habersiz. Hz. Muhammed A.S. sizin en hayırlınız, insanlara faydalı olanızdır. Hakikatinden habersiz, ilim, hikmet müminin yitik malzemeyle bu sağ uzak düşürülmüş nesiller. Buraya geldiğinde dedesinin bu güzelliğinde diriliyor. O gün dedem sanatsele ruhuyla, bu iman şuuruyla düşmanın anasına merhamet ederken, Eyvah, eyvah diyor ben ne yitirmişim, ben ne kaybetmişim. Anamı inim inim inletiyorum, bu neyin nesi diyerek burada nesiller diriliyor, kendine geliyor. Müsteğmen Hasan Bey'de fedakarlığın ne olduğunu fark ediyor. Cevat Paşa, Mustafa Kemmelki komutanı Cevat Paşa, Hasan Bey'e kızının müjdesini veriyor. Eşinden bir tedirgin gelmiş, Hasan Bey'e müjde veriyor evladını. Hasan Bey diyor, evladım hanımın haklı, seni Evladına isim vermek ve evladını görmek üzere davet ediyor. Elbette ki haklı. Sana üç gün izin veriyorum. Git evladın diyor. Git evladını gör ismini ver gel deyince. Hasan Bey yüzündeki ifade değişiyor. Komutanım dinim vatanın namusum çiğnenecek komutanım. Bu vaziyette ben kızım için nasıl vazifemi terk ederim, İstanbul'a giderim. Hayır hayır komutanım. Ben onları evden çıkarken Allah'a emanet ettim. Bugün payıma düşmüş bir hizmet var, bir vazife var komutanın. Onun için buradayım diyor. Evet o mübarek mekanda Dardanos'ta Hasan Mefsup Vatadyası'nda o gün dedelerimizin fedakarlığını duyuyor, görüyor, bütün da hissediyor. Din, vatan namus bizi fedakarlığa davet ederken, imanından mahrum meskiller, Bugün mübarek Mehmetleri çelik ile aşık geçemeyen ...ve o geçememenin intikamı, o mübarek ecdadın torunlarını o mahrum bırakma adına... ...sefahat bombardımlarıyla tarumar eden düşmanın, o dehşetli perişan hale düşürdüğü nesillerin aklı orada Hasan Bey'e takılıyor. Ruhu Hasan Bey ile adeta yanıyor ve ben dedemin Hasan Bey'in torunu olarak bayıma düşen bugün. Fedakarlıkların zirvesinde olmalıyım düşüncesi de uyanıyor ve bu perişan nesiller Çanakkale'de ayağa kalkıyor. Edinciklü Mehmet kolu parçalanmış sol kolu kal içerisinde vücut perişan bir vaziyetteyken mübarek bölük komutanı Tayyip Avcı Bey kendisine uzatılan kasatüraya karşılık komutanın kolumu kes diyen Mehmet Mehmet'e karşılık Evladım sen ne diyorsun? Yaralısın seni hemen sargı yerine gönderelim dediğinde. Komutanım görmüyor musun? Din, vatan, namus tehlikede. Dinim, vatanım, namusum çiğnenecek. Bugün sargı yerine gidilecek gün değil komutanım. Allah aşkına kolumu kestiğinde Ve komutan o kasatürayı geri çeviremedim. Mehmetçik elinden aldım o kasaturayla o elintiyi kopardım. Elimden aldığım kasaturayla vazifesinin başına koşan Mehmetçik o gün. Cephede ruhunu Rahman'a teslim etti diyor. Burada Kanatkale'de Kereviz deresinde o mübarek Mehmetlerin din vatan namus uğruna neler yaşadığını ve o güzel ruhun nasıl ne şekilde öldürüldü, bugün tesis edilmesi adına neler yapılması gerektiğini hissettiğimiz yer Çanakkale. Cenab-ı Cenab Hak inşallah bu güzellikleri şehit dedesinin farkında olarak yaşayıp Yaşatan nesiller kısım bizi ve Hazreti Resulullah Kursa Efendimiz'in müjdesine inşallah kulak verip yani 21. limada asrın efendim sahibi Sayın Nurs Hazretleri bize adeta bu güzelliği haykırıyor. Hazreti Resulullah Kursa Efendimiz buyuruyor diyor ki Sünnetimin fesada gittiği zaman kim benim sünnetime temsil ederse Allah ona 100 şehit sevabı verecek buyuruyor. Ve Üstad Hazretleri ve Zaman Hazretleri, Peygamberimiz Rasulü Vesselam'ın en önemli sünneti, iman hizmeti, Kur'an hizmeti diyor. Ve dolayısıyla bize Çanakkale, Hazreti Peygamber Efendimizin bu müjdesini bize hatırlatan ve 100 şehit sevabının kazandırma hizmetini gösteren bir yer. Cenab-ı Hak burada bu güzelliklerle dirilip, Anadolu'yu inşallah cennete çevirme adına, Nur Kur'an'la inşallah Kur'an siperlerinde vazifesi haskiyetine koşup inşallah Muharek vatanımızı cennet misal gündere ulaştırmada, ulaştırmada payımıza düşen hizmetlerle Rabbimiz bizleri şehit dedelerimizin rızasını kazanan onların ruhunu inciten değil onların ruhunun şadına vesile olan inşallah sorunlar kılsın ve yine Çanakkale'de o dehşeti düşman Harap Kalede 15 ağır yaralı diri diri yakarken ve burada sığın ve hastanesinde 28 Haziran gecesi düşman o tonlarca mermi atarak hastaneyi tarumal ederken binlerce dedemizi şehit ederken Akbaş limanında Halet gemisi 25 Ağustos 1915'te 200 ağır yaralıyı Kuzey Cephesine yaralıyı almış İstanbul Selimiye hastanesine götürmeye çalışırken Burada E-11 İngiliz denizaltısının torpülleriyle batan ve içinde gemi personeline birlikte şehit olan 200 Mehmet'e rağmen burada mübarek ehzadımızın o dehşetli düşmana iman nasıl bir hakikat ki merhamet kucağına açıp onların yararısına sahip olduğunu onların yararısına hizmet verdiğini gördüğümüz bir mekan insanlık adına İslam'ın, imanın, Kur'an'ın neler yaşattığını ve onların insanlık için ne kadar önemli olduğunu, insanların insanlığın muhtaç olduğu, alakatlar olduğunu fark edip bu hakikatler adına güzel ciddi düşünceler, projeler üretme adına azmimizin bilendiği bir mekan ve yine o dehşetli düşmanın dehşetine rağmen ecdadımızın kanlı sırtta İngiliz yüzbaşısını feryadına ilgisiz kalmayıp onun arkadaşlarının önüne götürürken dedemizin risani haliyle imanın nasıl bir hassas olur, olduğunun farkına varıp deden imanıyla iman şuruyla, çanakkale ruhuyla burada o dehşeti düşmanın yarasına merham ederken ben mümin kardeşime nasıl ilgisiz, nasıl alakasız kalırım hakikatini hissettiğimiz bir mekan. Evet Allah'ımız bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimiz birken Asrın bedisi Zahid Nurs Risale-i Nur külliyetinde o huvvet Risalesi ile o hakikatını için güzelliğiyle önümüze koymuşken ve Çanakkale'de o dehşetli tokadı yiyen düşmanın şer kuvvetleri Anadolu'da ümmeti Muhammed'i birbirine düşmeye çalışırken bizim şehit torunların Çanakkale'de Allah'ım bir, Peygamber'in bir, Kur'an'ın birdir. Dedem bu şuurla düşmanın yarasına merham ederken ben mümin kardeşime nasıl tavır alırım ben yarın Rabbimin huzuruna vardığımda Allah Celle Celaluhu bana demez mi? Ey kulum, benim hatırım mümin kardeşini sevmeye, sevmeye, kusurunu örtmeye derdiyle dertlenmeye seni çağırırken sen hangi hatırla benim hatırımı çiğnedin? Bu hakikati fark edip, bu hakikati bütün zerratımızla hissedip Allah için hukukat-ı hakikliyeye, tezen bütün ruh canımıza mütevecci olduğumuz bir mekan Cenabı Hak bu güzelliklerle Anadolu'yu, alemi İslam'ı ihya etsin inşallah. İnşallah. Ve umbarak ecdadın ruhunu inciten günahlara, o dehşetli ateşe inşallah ateşi söndürecek Kur'an hakkatları inşallah okuyup bu perişan nesillerin uyanışına vesile olma adına ciddi niyetlerin, ciddi efendim, yeminlerin yapıldığı mekan ki bu güzelliklerle inşallah Cenab-ı Hak sizleri hizmet Kur'aniyede ihlasa istihdam etsin. Amin. Ve inşallah bu güzelliklerle Çanakkale inşallah Anadolu'yu bütün İslam alemini kardeşlik ruhuyla, birlik beraberlik şuuruyla bu perişan dünyanın yüzünü inşallah güldürecek hizmetlerle böyle hali kılma inşallah şuurlu elde edip bu güzellikleri yaşama yaşatma azmini inşallah yüklenip bu güzelliklerle hepimizi Cenab-ı inşallah istidam edip şehit dedenin durumunun şadına vesile olma adına inşallah güzelliklerin mekanı. Bu güzellikler hepimizi inşallah bu güzelliklerle Rabbimizin huzuna varan ve şehit dedemizin karşısına mahsup değil inşallah. Onların karşısında cüak şehit dedenin farkında olarak yaşamış ayağının altında şehit dedem var o fedakarlıkların zilfesindeyken. Ben bir kahve kırk yıl hatırlayarken şehit dedemin hakkını nasıl unuturum? Sade 500.000 yüz bin şehit Çanakkale'de beni bugün onların ruhunu şehadettirecek hizmetlere çağırttı. İmanla tarumar olmuş. Dünya bütün çirkinliğiyle insanları yutmaya, yok etmeye çalışırken şehit dedem bana bıraktığı bir iman kuran hizmeti beni bekliyor diyerek inşallah bütün ruhu canımıza bu hizmete sarlık mübarek. Kendisi vatanımızı bir insa, insanlığı inşallah felaketlerden kurtarma adına bu güzellikleri hissedin. Bu güzellikleri yaşama inşallah adına güzel hissiyatla donanıp vazifemizin başına koştuğumuz bir yer. Evet burada şunu anlıyoruz. Şehit deden vazifesini hakkıyla eda etmiş. işte şimdi sıra bende. Evet mübarek Antepli kardeşlerimiz şimdi sıra bizde. Çanakkale sizi bekliyor. Çanakkale bütün bir Anadolu'yu, tüm alem İslam'ı bekliyor. Çünkü Çanakkale bugün payımıza düşen, şehit ecdarımızdan payımıza düşen vazifelerin terennim edildiği, o ruhu hissettiğimiz, teneffis ettiğimiz ve o güzelliklere donanıp vazifelerimizin başına koşup, yüz şehit inşallah sevabı kazanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazhar olmanın mekanı. Allah bu güzelliklerle inşallah bizleri ihya etsin, istikamet yıkılsın. Sizlerden dua bekliyoruz. Dua edin bizleri Allah ihlatsın. Mübarek ecdadın ruhunu incitmeden onların çağrısına kulak verip, onların bize bıraktığı şu ali hizmeti ile koşalım, koştalım Onların ruhunun incinmesine seyirci olmayalım. Ruhlarının şahına, şahına vesile olan hizmetlerle inşallah bu mübarek mekanlarda her koşalım. Sizlerden dua bekliyoruz Sadık Abi. Ahmet Abi, Allah sen nefesini hiç kesmesin, kısmasın. Allah, Allah sana bereketli, hayırlı, uzun bereketli ömürler versin. Daima o nesillere bu hakikatları böyle temelü saz ettirsin Cenab-ı Hak. Sizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz Gaziantep'ten sizleri selamlıyoruz, edersin. hürmetler ediyoruz. Nurettin abi Peki orada e, Ahmet abi orada beraber olduğunuz şu anda Çanakkale'yi gezen, ziyaret eden kardeşlerimizden birisiyle bir hissiyatını paylaşabilir miyiz? Kim var orada? Abi abi e, hizmeti bu adenin subaylarından Nurettin abimiz var Isparta'dan. Bir sevdalı orada veriyorum. Bir ver bakalım abi. Ver bakalım. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Dualarımızı bekliyoruz. Allah yar ve İnce yardımcınız selam. olsun. Ve aleykümselam. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm. selam. Kimle görüşüyoruz? Ben Nurettin Karagözoğlu oğlu. Eğitim Vakfı'ndan. Evet Nurettin Bey. Ee, şu anda Çanakkale'desiniz. Oraları ziyaret ediyorsunuz. Evet, Biz de Gaziantep'ten Gül Efem canlı yayındayız. Ee, şu evet. anda çok değerli bir misafirimiz Faruk Erzin Bey ile turizmci. Kendisiyle evet. beraber şu anda canlı yayındayız. Çanakkale'ye bağlandık. Sizde çok hoş bir sürpriz oldu oradasınız. Evet, evet. Şimdi Çanakkale'yi ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz? Daha önce ziyaretleriniz oldu Yok. mu? Yok. Ben belki 15 beş geliyorum. Sizi tebrik ediyoruz. Neler evet, hissediyorsunuz evet, orada? Sizinle beraber ilk ziyaret eden var mı acaba? İlk gelen bir kardeşimiz hep, var mı? Hep gelenler burada şu an dışarı çıktılar burada. Ses birisi olmasın diye. Evet. Evet. Sizin zaman, bir hissiyatınızı e, bir alabilir miyiz? Ne hissediyorsunuz orada? Yani burada nasıl anlatayım ki burada hissiyat anlatılmaz yaşanır yani. Ben şu an gözlerim Çok yaşlı böyle iyi. ne anlatacağım bilmiyorum yani. kadar geldiğim aldı. Burada ecdadımıza gelip onların ruhlarına şahare etmek en büyük şeref bizler için. Evet. Ben şunu diyorum. Avustralya'dan Anzat'tan bu sene 50 bin kişi müracaat etmiş. Kendi ecdatlarının ruhlarını şahat etmek için. Ee, yani biz de kendi ecdadımızın ruhunu şahat etmek için bütün memleket halkı olarak en az bir sefer buraya gelip ecdadımızın ruhunu şahat etmemiz lazım diye ben e, böyle ihtiyat taşıyorum. E, bütün imkanlarımızı sefader ederek buradaki e, bekleyen ecdadımızı onlara hiç olmazsa bir fatiha okuyarak onları yad etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada izdadımız maddi cihad etmiş. E, dinimizin emrettiği maddi cihadı yerine getirmiş. Biz de Risale-i Nur talebeleri olarak manevi cihad, cihadı manevide vazifeler olduğumuzu buraya gelen kardeşlerimizin ifade ettiklerini yani o hissiyatları kazandıklarını duyuyoruz görüyoruz. Isparta'ya döndüğümüzde çok çeşitli değişik fiyatlarla böyle e, duygularla mücehhez olduklarını görüyoruz. Onun için mümkün buldukça, mümkün e, imkan buldukça geliyoruz, kardeşlerimizi getiriyoruz. İnşallah bütün Türkiye'deki, bütün Alemistan'daki, bütün Türk dünyasındaki kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Burada Ahmet ağzımız çok güzel duygularla Hissiyatlarla e, Anlatımlar yapıyor e, İstifade etmelerini Bütün Türk halkının isterim yani ben O hissiyatlarım bu e, Size de yayınlarınızda başarılar dileriz evet, çok, çok teşekkür ederiz Biz de çok teşekkür ediyoruz Eğer mümkünse ee, Nurettin Bey orada ilk defa gelmiş bir kardeşimiz var mı Böyle genç bir kardeşimiz bir hissiyatını Almak isteriz eğer müsaitse Mümkünse ilk defa gelen bir kardeşimiz varsa ilk defa gelen bir kardeşimiz şu an hep şey geziyorlar, şehitleri geziyorlar. He, şu anda müsait kimse yok o zaman. Şu anda yok abi. Herkes şehitlere yok. koştu. Oraları evet. dolaşıyorlar. Evet. evet. Dinlemiyorlar. Şehitlerin yanında olarak böyle gittiler. Peki. Onları ziyaret ediyorlar. Peki. Peki Allah razı olsun. Cenab-ı Hak sizleri Allah bu razı olsun. ziyaretlerinizi makbul eylesin. Amin. Ee, bizim, Amin. Için de, bizim için de orada şehitlerimize bir Fatiha okuyun. Biz de buradan Fatiha'lar İnşallah. okuyup gönderiyoruz. İnşallah. İnşallah. Ee, e, sizleri tebrik bütün ediyoruz. Bütün şehitlerimize. Bütün Siz... şehitlerimize gelmiş geçmiş. Bütün şehitlerimizin ruhu için el-Fatiha. Evet. Allah'a emanet olun. <gülüyor> amin. Amin. Allahümme amin. Evet. Bütün aziz şehitlerimizin ruhlarını Cenab-ı Hak şad eylesin. Ee, çok e, duygu yüklü Mesajları hep beraber dinledik. Gerçekten insanların tüyleri diken diken oluyor. Yani bütün zerreler, bütün hücreler sanki böyle ayağa kalkıyor. Gerçekten insan orada haykırası geliyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Yani sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır, aziz kardeşim. gencim benim genç genç adam. Uzanı verse yatağına, alı verse başını iki diz kapağına, Düşünü verse bu hal neyin nesi? Yetiş yetiş ey sonsuz varlık muhasebesi. Bir muhasebe yapmalı genç adam, ihtiyar adam, nenem, annem. Eşim, kızım, kızırağım bir muhasebe yapmalı. Bu vatan nasıl bize bir emanet? Kim emanet ettiler? Neyin karşılığında emanet ettiler? Çanakkale'ye gezerken Faruk Bey, Çanakkale'ye gezerken o denizin kıyısında o manzarayı seyrederken sabahın şafağın söktüğü sıralarda orayı seyrederken. Ee, kendi kendime dedim ki e, yani evet bir telefon mu var İbrahim? Ee, alalım bakalım. Alo. Aleyküm. aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? İspart'tan İbrahim. o İbrahim Bey. Neredesiniz şu anda? Nerelerdesiniz? İspartada mısınız? Şu anda Çanakkale'deyiz. Siz de mi oradasınız? Evet buradayız. Buradaki duygularımızı anlatmak için Tekrar bağlanmak istedik. Evet evet buyurun bakalım ne ne hissediyorsunuz? Siz Çanakkale'ye ilk defa mı geldiniz? Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce gelmiştim ama abiler sayesinde gerçekten buranın tarihini ve bu yaşayan olayları daha iyi anlama fırsatını bulduk. Evet ya hissediyorsunuz orada şu anda? Gerçekten buradaki duyguları telaffuz etmek çok zor. Evet. Biliyorum zor evet. Allah inşallah bütün kardeşlerimize ve Müslümanlara nasip eder buraya gelip dönmeyi. İnşallah, i̇nşallah. Gençlere yani ne tavsiye şey ediyorsunuz? Ediyorum. Siz de bir anladığım kadarıyla genç bir kardeşimizsiniz. Gençlere evet. ne tavsiye ediyorsunuz? Gençlerin gerçekten buraya gelip görmesini ve bu vatan topraklarının ne şekilde kazanıldığını ve bu hale geldiğini görmelerini isteriz. Evet. Allah razı olsun. Siz Isparta'da Topraklar mı okuyor de... musunuz? Öğrenci misiniz? Bitirdiniz ben mi? Ben Isparta'da çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet, Allah razı olsun. Yani şu anda Çanakkale'deki o havayı, o manevi atmosferi teneffüs etmek gerçekten herkesin bir ihtiyacı değil mi? Kesinlikle. Yani gerçekten şu anda ülkemizde ezanlar okunuyorsa, iman hakikati anlatılıyorsa, buradaki şehitlerimizin çok büyük sayı var. Değil mi? Yani bu bu vatanın üstünde şu anda yaşıyorsak bu vatanın üzerinde dolaşıyorsak bu vatanın üzerinde oynaşıyorsak bu vatanın üzerinde koşup dolaşıyorsak ve ezan dinliyebiliriz. Ezan dinliyorsak bu vatanın üzerinde üretiyorsak bu vatanın üzerinde tüketiyorsak uyuyorsak aile düğün yapıyorsak cenazemizi gömüyorsak bir huzurumuz varsa biz kime borçluyuz bunları? Şu andaki yatan şehitlerimize borçluyuz. Değil mi? Yani o yatan şehitlere borçluyuz. Allah yani razı olsun. Burada gerçekten bütün herkesin gelip bütün yani Müslüman olanları buraya gelip görmeleri gerekiyor yani. Evet. Yani görmeden olmaz. Yani bu anlatmakla olmuyor değil mi? Evet. Rüzgar da var Biraz mı orada? Çaralda çok rüzgar da var zannediyorum. Biraz rüzgar var. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ziyaretleriniz Allah kabul eylesin. Amin. Peki, oradaki herkese binler selam olsun. Hadi. Peki, hayırlı günler diliyorum. Evet, Faruk Bey şey anlatıyordum o deniz kenarında, evet. deniz kenarında o denize Geribolu yarım adasına Çanakkale boğazına bakarken kendi kendime şöyle düşündüm: Ya ben İngiliz olsaydım gerçekten. Bu savaşları ben de göz alır, gelir buraya saldırırdım diye düşündüm. Yani evet. şunu şunu hissettim, hani diyor ya Akif'miz, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Evet. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı cananı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımda beni dünyada cüda. Yani. Üstadın Çanakkale Savaşı ile ilgili de çok güzel bir şiiri evet. var. Evet. O şiiri siz güzel okuyorsunuz. Burada da güzel söylemiştiniz. <gülüyor> Sanki peygamber ordusu diye başlıyor. Değil evet. mi evet. hocam? Evet. O evet. evet, yani gerçekten insan o Çanakkale'de o şehitleri, o cepheleri, o tabyaları, o mevzileri e, gördükçe, ecdadını orada canlandırdıkça hayalinde ve o savaşları ruhunda yaşadıkça insanın adeta bir devleşiyor ya. Değil mi? Hocam şimdi savaş anında e, çok enteresan e, duygular var orada. Evet. Mesela savaşta e, böyle acımansız olan taraf karşı taraf. Evet. Saldıran onlar. Saldıran onlar. Mütecavüz onlar. Şu anda dünyaya insan hakları konusunda haykıran ülkelerin başında bu ülkeler geliyor. İngiltere'si, Fransa'sı, Kanada'sı, Avustralya'sı, Amerika'sı. Fakat savaşta insan haklarını ihlal eden, hastanelere saldıran, artık Türkleri yenemeyeceklerini anladıkları zaman Türklerin psikolojisini bozmak adına işte e, cenazeleriyle alay eden, e, hastalarıyla alay eden, hastanelerine saldıran, okullarına saldıran e, ve namusuna, iffetine göz diken, insan hakları dersi veren e, bu insanlar bize bu zulümleri yaptılar. Ama Cenab-ı Allah e, ve öyle bir şey ki e, Avustralya'da şu anda Gelibolu Parkı var biliyorsunuz evet. hocam. E, Avustralya Genel valisi işte Mehmetçi'ye saygı anıtını Turgut Özal'la 18 Mart'ta İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher geldiklerinde İngiliz genel valisi de orada birlikte geziyor. İşte Avustralya. Avustralya genel valisi de... Çünkü Avustralya İngiliz Büyük Britanya Devleti 15 tane ülkeden oluşuyor. Evet. Onlar o ülkeler İngiliz Kraliçesine bağlı. Evet. Avustralya Genel Valisi koskoca bir kıta İngiltere'ye bağlı. Evet. Adama sormazlar mı? Ey İngilizler. dünyanın öbür ucunda ne işiniz var? Tabi menfaatlara sınırı yok. Tabii tabii. Menfaatdan sari. Güneyze ee, Yeni Zelanda. Evet. Güney Afrika Cumhuriyeti. Evet. Kanada. Evet. Bütün bunlar hep İngiltere Kraliçesine bağlı ülkelerdir. Sömürge ülkeler. Sömürge ülkelerdir. Evet. Ve eee bizim e, İslam ülkelerini, bütün ümmeti Muhammediyenin yaşadığı İslam ülkelerini bağlı olduğu halife aslında dini bir lider değildir, siyasi bir liderdir. Siyaseten bu ülkelerin müşterek hareket etmesi noktasında o bütün ümmeti Muhammediği, bütün İslam devletlerini tevhid eden, birleştiren bir mercidir halifelik. Evet. Biz de bu halifeliği zorla kaldırtıp Sanki büyük bir cürümmüş gibi, büyük bir ayıpmış gibi, büyük bir e, yanlışmış gibi, insan e, büyük bir insana büyük bir zulümmüş gibi halifeliği kaldırtıp kendileri çağdaş, modern halifeliği devam ettiriyorlar. Biraz önceki bahsettiğimiz gibi hocam evet. işte savaşta da böyle şu anda insan hakları, Dersi veren kişilerin insanlık adına yaptıkları Çanakkale Savaşı'nda o kadar ayıplar, o kadar utanç verici şeyler var ki Bakır mermilerden bakır uçları bakır kaplamalı botlara kadar Yani o botlarla cephede süngüyle savaştıklarında Mehmetçik'in ayağına vurduklarında Mehmetçik 3 gün sonra 4 gün sonra zehirlenerek bakır zehirlenmesinde vefat ediyor yani o kadar teknolojik ve savaş suçu sayılacak manzaralar hayasız yani ahlaksızca. A aynen öyle. Aynen H öyle. Kalleşçe. Aynen öyle. Yani aynen. orada bir mertlik yok. Kesinlikle. Kalleşçe. Kesinlikle. Yani Akif de diyor ya. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif yükleniyor. En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya ne hayasızca ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı nerede gösterdiği vahşetle bu bir avrupalı dedirtir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanı duruyor karşısında. Avustralya beraber, Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunu da züldür bu rezil istila. Bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra mel'undaki tahribe müekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harab. Evet, insaniyet orada yok. Bunlar yani gerçekten hayasız, gerçekten ahlaksız. Bunlar Gerçekten vahşi. Bunlar e, sırttan. Bunlar tek dişi kalmış canavar. Yani bunlar çok alçak. Ve bugün, bugün bizim ülkemizde bütün alem İslam'da Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de dönen dolaplar Ey ümmeti Muhammed'e uyanalım ya Allah aşkına uyanalım ya. Kesinlikle. Burada dönen dolaplar ümmeti birbirine düşürüp birbirine düşürüp parsayı toplamak ve bütün insanlığı sömürmek ya bu nasıl alçaklık ya yani? onun için aziz kardeşim medeniyet bizde insanlık bizde fazilet bizde şefkat merhamet bizde insanlık bizde ya ne olur şu medeniyetimize sahip çıkalım ecdadımıza sahip çıkalım vatanımıza sahip çıkalım ya Çanakkale'ye gittik orada yan yana şırnaklı var Şam'dan var Yemen'den var Trabluskarp'dan Lübnan. var Lübnan'dan var Afganistan. Filistin'den var Kudistan var Afganistan'dan var Kafkaslardan var Boşnaklar var Yahu, yahu kardeşim Bize ümmet olarak Bize Kur'an yetmez mi? Bize bu vatan yetmiyor mu? Ne oldu da birbirimize düşüyoruz? Hocam, yahu birbirimizi Bizi birbirimize düşürüyorlar Aynen öyle bu ıı, Trablus Afganistan'dan savaşa katılan ıı, Müslüman kardeşlerimizin ıı, çoğunluğu da ıı, o cepheye çok zor şartlar altında geliyorlar. Değil mi? Çok zor şartlar altında geliyorlar. Türkiye ıı, bir Çanakkale Savaşı ile birlikte o dönemde 7 cephede daha savaşıyor. Yani Türk ordusu çok zor şartlar altında. Tabi burada ıı, Türk ıı, o zaman Türk ordusunu cepheye gönderen cephe gerisinde Annelerimiz, bacılarımız, nenelerimiz, o ecdadımızın da çok büyük yemekleri var Çanakkale Savaşı'nda. Görünmeyen, aslında savaşın görünmeyen kahramanları, görünmeyen evet. liderleri, sizin buyurduğunuz gibi aslan, dişi aslanlarımız da onlar savaşın gerisinde. Değil mi? Hiç gözünü kırpmadan iki oğlunun ikisini de cepheye gönderip arkasından ona moral verecek. Bu vatan senin ekmeğini verdi, suyunu verdi, aşını verdi, büyüttü. Bizim ona borcumuz var. Gideceksin diyecek kadar da gözünü kırpmadan oğlunu bu vatan topraklarına şehit veren analarımız, nenelerimiz. Kınalayarak değil mi? Evet. Kına. Kına, kınalayarak. Yani kurban olacak koçu kınaladığı gibi. Evet. O da koçu. Tabii tabii. Kınala Hasan Vatana, vatana kurban var, evet, edecek orada, koçunu orada, evet. kınalıyor anası. Evet. Kurban olurum ben o analara. Aynen. Yani. Aynen, aynen. Ve... E, Orada işte savaşın, Çanakkale Savaşı'nın bütün anlatılanları bizim gurur kaynağımız. Çünkü bunlar bizim mecdatlarımız övüç kaynağımız. Çünkü bizim mecdatlarımız Savaşta ordu paraya sıkışıyor. Ve bütün Türk kadınlarının ziynet eşyasını istiyor. Ama borç olarak istiyor. Savaştan çıkınca hocam, bu parayı karşılayamayacaklarını anlıyorlar. Veremeyecek. Ee, savaştan çıkmış yorgun bir ülkeyiz yani. Bütçe yok ki. Bütçe yok. Ve bunun arkasından böyle bir borcun beklentisinde olan bir halk da yok. Öyle bir halk yok. Halk da yok. Zaten yani, borç vermemiş ki. Kapıya, kapıya dayanıp da bu benim paramı ver diyen bir halk da yok. Ama devlet borçlu kalmak istemiyor. Ee, ve hatıra savaşta cephede... E, Savaşırken tüfeklerden çıkan mermilerin boş kuvanlarını makine kimya endüstrisine gönderilerekten oradan birer tane hatıra yüzük yapılıp Türk nenelerimize, annelerimize gönderiliyor hatıra yüzük olarak onları hatıra olarak saklamalarını istiyorlar. Bunlar bizim övünç kaynağımız, i̇şte bizim bunlar sermayemiz. Savaşın içerisinde o kadar vicdan ve mahremetin olduğu savaşıyor Mehmetçik orada savaşın içinde merhamet ne yazar? Acıma duygusuna yazar. Bir ateşkes esnasında e, Avustralyalı askerle sohbet ediyor Türk askeri. Avustralya asker Karamana'sından Türk askerine veriyor. Türk askerinde Karamana'sında heybesinde erzağında bulunan eee Avustralya'nın erzağı kadar zengin olmasa bile bir oda ona veriyor. Avustralya'da savaştan sonra, ateşkesten sonra yaralanıyor hocam. Evet. Ve Mehmetçik o yaralı askeri alıp cephesine bırakıp geri dönerken şehit oluyor. Orada İngiliz general anılarında yazıyor bunu. Evet. Yani daha bir saat önce kendisine erzak ikram eden askere vefa duygusuyla Savaşta yaralanıp cephesine taşıyan Türk askeri deniyor. Bunlar bizim acıma duygularımız, bunlar bizim merhametimiz, bizim bunlar olan duygularımız. Ama kendilerinde bu tür hissiyatın savaş boyunca hiçbir tanesine rastlamıyoruz. Hocam, hiçbir tanesini anlatmıyorlar. Anlatamadık, duyamadık yani böyle bir şeyleri. Fransız mezarlıklarında Müslüman askerler yatıyorlar. Çanakkale'deki Fransız mezarlıklarında hocam evet. Müslüman askerler var. Evet. Fransa adına savaşanlar. Evet. İslam ordusu cihada ediyor, sizi bekliyorlar diye Fransa'nın sömürgesinde olan Müslüman ülkelerdeki vatandaşlarımızı kardeşlerimizi kandırıp bize karşı savaştıran kadar merhametsiz ve alçak bir zihniyet hocam. Bunlar işte bu emperyalistler bu evet. sömür, sömür sömürenler bu sülükler, bu insanlığın iyiliğini sömüren bu sülükler e, maalesef bütün fitneleriyle alem İslam'a bu fitne tohumlarını hala ekiyorlar ve e, Rabbimden niyazım şu ki Ya Rabbi artık şu millete bir intibah ver ya Rabbi ya. ya şu millete Amin. bir uyanış Amin. ver, Amin. bir diriliş ver bu elin yavrunu, bu Fransızı, bu İngilizleri Kimse yani bu Yahudileri, Siyonistleri, kimse yani bu ümmet Muhammediye'nin e, maddi ve manevi bütün kaynaklarını sömüren e, bu emperyalistleri, bu e, kan emicileri e, artık bu millet tanısın ya, yani bu millet uyansın artık ve birbirlerine düşmesinler. Evet. Ve eski. bir takım şeyleri bahane ederek yani bu millet birbirlerine kem nazarla bakmasın? Ya gitsin kardeşinin boynunda akrep mi var? Onu, o akrebi atsın ya. O akrebi, akrebin e, üstüne, göbeğine bir akrep de sen koyma. Ya bu milletin e, ihtilafına, bu milletin e, kan kaybına tahammülü yok artık. Yani bu milletin birbirine düşmesine, bir takım şeyleri bahane ederek, bir takım böyle e, küçük küçük basit basit menfaatlerin peşine koşmayalım ya evet. koca bir millet koca bir devlete zarar vermeyelim ya evet, yani bu ümmete zarar vermeyelim yani bu Türkiye artık İslam'ın son kalesi başka kale yok kesinlikle, kesinlikle. başka merce kalmadı bu İslam'ın son ordusu bu millet bu İslam'ın son kalesi ne olur ya bu kaleden deli kaçmayalım gedik açmayalım ya bu kalenin e, tuğlalarında çürükler olabilir yanlışlar olabilir yani kızı borucu bozmayalım yani bir takım yanlışlar vardır diye bir takım şeyler vardır diye bütün bu milletin bu ümmetin menfaatını bu ümmetin kaynaklarını bu ümmetin bedenini sarsmayalım Allah için ya sarılalım birbirimize ne oluyoruz ya ne oluyoruz kardeşim Kime saldırıyorsun sen ya? Bugün bu milletin, bu devletin bekası için çırpınan hangi kurum varsa bu kurumların muhafazası çok önemli ya. Sen bu kurumları efendim bir takım böyle badirelerle bir takım entrikalarla bu kurumları yaralamak, yıpratmak, bu ülkeyi yıpratmak bu nedir ya? Kime çalışıyorsunuz ya? Kime çalışıyoruz kardeşim? Bu memleketin bu memleketin ayağa kalkması bu memle memleketin dirilmesi, maddi ve manevi olarak güçlenmesi bütün ümmetin menfaatına. Çanakkale'deki ecdadımızın 2000... duruşunu sergilememiz lazım. Değil mi ya? Evet. Değil mi ya? Ya Şırnaklı, Hakkari'li, Trabzonlu, Kafkaslı, Buharalı, e, efendim Semerkantlı, e, efendim Sarayburnu'lu Bosnalı Yemenli Afrikalı bütün müminler orada kucak kucağa. Evet. yani Resulullah'ın huzuruna nasıl çıkacağız biz ya? onun için yani girmeden Mesela... bir millete tefrika düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez ama Yavuz Sultan Selim'in buyurduğu gibi Köşeyi kabrimde bu millet diyor, iktilafa düşerse köşeyi kabrimde bir karar Eylül beni. Yani bu ecdadı incitmeyelim, bu ümmeti incetmeyelim. Alem İslam ini minima alıyor. İşte Suriye'nin haline bakalım, Suriyeli gelen kardeşlerimizi görelim. Ya bir millet iktilafa düşerse, bir millete bir millet bir millet birbirine düşerse. Nifak toplumları ekilirse ya bu millet bu ordu bu devlet e, parçalanırsa ey millet biz kimden imdad edeceğiz ya hadi Suriyeli geldi Türkiye'ye sığındı Doğu Türkistanlı Türkiye'ye sığınıyor Boşnaklar Balkan'daki kardeşlerimiz Türkiye'ye sığınıyor ya Filistinli geliyor Türkiye'ye sığınıyor ya Allah'tan korkalım bu ülke giderse nereye sığınacaksınız ya? Moskova'ya mı sığınacağız ya? Evet. Nereye gideceğiz kardeşim? Evet. Yani onun için herkes aklını başına alsın. Yapmayın etmeyin ya yani. bu, bu memleketin bu milletin ihtilafa bu milletin parçalanmaya tahammülü yok. Bu milletin ihtilafi için bu milletin parçalanması için eğer bir gram bir katkınız varsa Allah bunun hesabını sorar. Bunun hesabını sorar. Yani ara hedeflerdeki, basit hedeflerdeki, basit menfaatlardaki bu bir şahsiyet, şahıs olabilir, şahıs menfaat olabilir, bir grup menfaat olabilir. Ama bir ümmetin menfaatı söz konusuysa, ya benim menfaatım söz konusu mudur ya? Bin haysiyetim olsa diyor, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu milletin istikbalini selamette görürsem, Vücudum cehennem alevleri içerisinde yansa da gönlüm gül gülüsten olur. Evet. Değil hocam, mi? evet hocam şimdi e, bu hissiyatımız e, feryadımızın haykırışımızın temel sebebi işte nereden kaynaklandı? Çanakkale'ye gidişimiz Çanakkale'deki ecdadımızın o, o mübarek insanların böyle vatan millet uğruna e, mücadele etmeleri bizleri e, şu anki duruşumuzda durumumuzla ilgili bir hisyata gitiyor. Evet. Ee, burada işte bizim oraya gidip gördüklerimizi bizim de burada teşvik ederekten sivil toplum kuruluşları, işte devletimiz, vakıflarımız, efendime söyleyeyim esnaf dernekleriyle birlikte bu işi teşvik etmemiz lazım. Yerel yönetim yöneticilerimiz. Evet. Ee, bizim ya, Avustralya'dan 20 bin kişi geliyorsa kardeşim, Eyanteb'in yerel yöneticileri. 60 saat. Değil mi? Altmış saat. saat uçakla 60 geliyorlarsa saat. 60 saat. ve orada gece arazide yatıyorlarsa. Evet. Ya bize ne olmuş ya? Evet. Değil mi? Bu işe duyarlı, yürekli, cesaretli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz onları hissediyoruz, duyuyoruz, var görüyoruz. Mi? Var. Elhamdülillah. Onlar onun mücadelesini yapa, yapıyorlar. Onun için ellerini taşın altına koymaya da hazırlar. Ama bu bir kanalla olacak bir işleydi hocam. Evet. Hep bir yürekten haykırmamız lazım. Ya toplumsal duyarlılığı... Duyarlılığı ön plana çıkartmamız lazım, lazım evet. yani. Evet. Çünkü ben 2013'te gittim. 2013'te gittikten sonra eş dost toplantılarında senin ve abilerimizin yanında sohbet ettiğimizde ben şuna haykırdım. Çanakkale'ye gidilmesi lazım. Bir milletin tekrar uyanabilmesi için, bu toplumun tekrar uyanabilmesi için, duyarlı bir duruma gelebilmesi için... Çanakkale'deki ecdadımızın durum vaziyetinden buradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız, analarımız, eşlerimiz haberdar olması lazım. Haberdar etmemiz lazım. Bizim bunu radyoda anlatmamız da anlatamayız hocam. Ben bu yaşıma kadar turizmciyim. Gelen rehber arkadaşlarımdan, oraya giden tur arkadaşlarımdan. Ben iki tane oğlumun ikisini de gönderdim Çanakkale'ye. Benden önce onlar gittiler, çocuklar gittiler. Maşallah. Benim gitme kısmetim sizlerle birlikte oldu. Ama onların getirip anlattıkları doyurmuyor. Tatmin etmiyor, kafi gelmiyor. Gözünüzle gördüğünüz zaman orada ecdadınızın yaşadıklarını oraya biraz önce sizin buyurduğunuz gibi Cenab-ı Allah oraya çok müthiş bir güzellikler vermiş. inanılmaz bir güzellikler vermiş. İnanılmaz bir güzellikler vermiş. Bu güzelliklerin içerisinde gözlerinizi kapadığınızda sen, siz kendinizi cephede hissediyorsunuz. Efendime söyleyeyim. O cepheye su taşıyan, mermi taşıyan, erzak taşıyan, yaralı taşıyan insanların yerine koyabiliyorsunuz. Sargı yerlerini gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Açık yerlerde. Ve 2 yıl3 yıl mezuniyet vermeyen okulları anlattıklarında o öğrencilerin 17-18 yaşındaki öğrencilerin yerine kendinizi koyuyorsunuz orayı bu topluma yaşatmamız lazım hocam ya yani gerçekten e, o Çanakkale harbi sıralarında tabi bunun tarihleri e, her yerden okunabilir artık bilgiye ulaşmak çok kolay Evet e, bunlara ulaşılabilir gerçekten o zaman Askeri liselerde, bırakın askeri liseleri, diğer liselerde, kolejlerde öğrenci kalmamış. Evet. Tıp biyede, harbiye de, mülkiye de öğrenci kalmamış. Evet. Evet. Yani Galata Saray lisesinde, yani askeri liselerde, bütün liselerde, Kapataş lisesinde, Haydarpaşa lisesinde öğrenci kalmamış. Liseli talebeler cepheye koşmuş ya. Evet. Ana kuzuları. Bugün 18 yaşının altındakilere çocuk diyoruz değil mi? Çocuk doktoru bakıyor. Çocuk diyoruz ona. Aynen öyle. Onlar aslanlar olmuş. Aslan kesilmişler. Devasa olmuşlar onlar. Devleşmişler cephede. Yani süngü almış eline. Vatanım demiş. Memleketim demiş. Cettim demiş. İlahi kelimetullah demiş. Saldırmış ya düşmana. Evet. Topuna saldırmış topuna. Kesinlikle. Yani e, onun için e, gerçekten bu hissiyatı yaşamak lazım. Faruk Bey insan öyle duygulanıyor ki yani fren patlıyor işin açıkçası. Yani dinleyici de kusura bakmasın yani. Evet yani evet. fren patlıyor kardeşim yani. Aynen tutamıyoruz Şimdi evet şimdi e, bir Amerikalı müsteşlik kitabında şöyle yazıyor. Türkler Anadolu'nun uyutulmuş devidir. Daslı Pinkey'in tofanat Anadolu'ya. Türkler Anadolu'nun uyutulmuş devidir. Onu uyutmak bize çok pahalıya mal oldu. Ama değdi. Onu uyandıracak her türlü faaliyeti anında ortadan kaldırmak lazımdır. Ey Türk milleti. Ey Ümmet-i Ya uyanalım ya. Kendimize gelelim. Bu devin kulağı kuyruğu diyor. Bırakın şu dev ayağa kalksın. Bu devin sağından solundan çekiştirmeyin. Çekiştirmeyelim. Bu dev ayağa kalksın çakallar bu ülkeyi terk etsin ya bu vatanı terk etsin bu ümmeti Muhammediye'nin dem ve damarlarına giren mikroplar çıksın artık kendimize gelelim sarılalım ya Allah için sevelim birbirimizi sevelim Allah bizi kardeş etmiş innemel mümin ekvatun müminler kardeştir mümin birbirinin arkasına dönebilmeli birbirine emniyet edebilmeli değil mi? Kesinlikle. Yani onun için e, gerçekten e, Çanakkale adeta bize çok yakın olan bir tarih. Belki Çanakkale'de savaşan hala nefes alan dedelerimiz var ya. Evet. Ya e, geçen sene vefat etti Maraşlı 120 küsür yaşında bir dede vardı. Yani hala yeryüzünde Çanakkale'de savaşmış, o savaşları hatırlayan e, nefes alan canlar var. Bu canlar hürmetine, şehit olan canlar hürmetine değil mi ya bu memlekete sahip çıkalım. 18 Mart e, şehitleri anma törenine e, yine e, Çanakkale'ye e, Margaret Thatcher geldiğinde o zaman e, Çanakkale Savaşı'nda savaşan bir İngiliz gasını getiriyor yanında. Evet. Bizden de Hüseyin amca oturuyor. Evet. 47. alaya gittiğimizde Hüseyin amca torunuyla çektirmiş bir resmi evet. var heykel. Evet. Bir heykeli hocam, var. Hocam gördünüz. E, dönerken de Mark Thatcher Hüseyin amcayı da İngiltere'ye davet ediyor. Aynı şeyin etkinlikleri Çanakkale etkinlikleri İngiltere'de de olacak. Evet. Onu da İngiltere'ye davet ediyor. Ee, yine o Gazi refakat ediyoruz Seyin amcaya. İşte ben diyor savaştan sonra İngilizler devlete bana çok büyük tazminat verdi. Ben işte villalarda yaşıyorum. Çok yüksek emekli maaşım var. O İngiliz Gazi söylüyor. İngiliz Gazi söylüyor. Seyin amcaya soruyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Ben diyor işte çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. Hepsi ev bak sahib oldu. Peki diyor devlet sana savaş tazminatı verdi mi? Hayır vermedi diyor. Peki diyor sana diyor. Gazilik maaşım var mı diyor? Yok, benim gazilik maaşımda yok diyor. İngiliz bundan çok duygulanıyor ve Şeyin amcaya yardım etmek istiyor. Şeyin amca bunu reddediyor, reddediyor. Çok ısrar edince diyor ki, bak diyor ben buraya geldim, senin misafirin oldum, gezdim, dolaştım. Elinden tutaraktan söylüyor, tercüman aracılığıyla. Ben diyor bunları yaparken diyor devletin bana tazminat verir, maaş bağlar. Hiçbir tanesi aklımın ucundan bile geçmedi benim. ben bunları yaptıysam vatan namus millet uğruna yaptım sen bunları git torunlarına anlat benim kafama girmez bunlar diyor ve çekip dönüp geliyor böyle böyle bir ecdat hocam yani böyle bir ecdat yani gözünde maddi değerlerinden ziyade manevi değerler için yaşamış böyle bir ecdadın torunlarıyız acaba biz bu duruşu sergileyebiliyor muyuz? Cenab-ı Allah bizlere affeylesin. Amin. Şimdi o savaşlarda General e, Bird Bird'ün e, şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Türk askeri kadar vatan için gözünü kırpmadan ölen e, savaş anında müthiş cesaret ve fırtınalar yaratan, ateş kesildiği zaman onun kadar iyi yürekli yumuşak kalpli düşmanın yaralarını saran sırtında taşıyarak düşmanlığını Sırtında taşıyarak onu ölümden kurtaran bir asker yeryüzünde yoktur diyor ya. Yani. Kesinlikle. Yeryüzünde böyle bir asker olamaz diyor ya. Yani. Evet. Yani bu e, gerçekten bu bizim inanç kültürümüzden geliyor. Allah'a imanımızdan geliyor. Dinimizin bize e, e, dini Kur'ani ahlakımızdan geliyor. Evet. Yine bir Fransız generalin evet. e, savaş sonrası e, Fransa'da böyle gazetecilerle sözlü sohbetli bir basın toplantısı var evet. hocam. Evet. Bu basın toplantısında e, gazeteciler soruyor Fransız generale diyor ki Türkler diyor e, cephenin savaştıkları cepheden bahsediyorlar orada sizden ısrarla ateşkes istemelerine rağmen siz ateşkes vermediniz diyor. Evet. Türkler diyor, e, ölülerine karşı çok saygılıdırlar. Onların üzerlerine basmazlar diyor. E, karşılıklı siperlerde e, iki metre, üç metre gezdik gördük değil mi hocam? Evet, evet. Siperler, yani şu anki bizim gezdiğimiz ana caddeden daha küçük. Karşı evet. karşı orada savaşıyoruz. Evet. Düşünün o yolun ortasında, o siper, iki siperin arasında yatan şehitleri düşün, evet. düşünün yani. Ve biz diyor... E, bu bizim için bir avantajdı çünkü Türkler diyor, ölülerin üzerlerine basmazlar diyor. Bizim için de hiçbir mahsuru yok diyor. Evet. Türkleri siperlerine hapsettik diyor. Evet. Peki diyor, siz diyor 15 gün sonra ateşkes verdiniz ama orada ölüler daha çoktu, fazlaydı. Niye ateşkes verdiniz o zaman? Daha o ölülerin üzerine basma ihtimalleri daha çok Ha diyor orada diyor bir savaş taktiği var diyor. Ben size onu söylemeyi unuttum. Evet. Ölüler, diyor üç günü hava çok sıcak. Üç günü geçtikten sonra kokmaya başlıyor. Evet. Rüzgarın etkisiyle Türk askerleri orada kokudan ayrıca da zayiat veriyorlardı. Ama 15 gün sonra rüzgar tersine dönüp o koku bizimkilere doğru gelince ben uyanıklık gittim ateşkes verdim. Hmm. Ve oradaki e, cesetleri toplayalım diye ateşkes verdim. Hmm. Bu kadar acımasız bu kadar gaddar, bu kadar alçakça bir zihniyetle savaşmışız hocamız. Evet. Yani öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tabii bunlar bugün de onların çocukları aynı şekilde her türlü entrikalarla bizi bir türlü ayağa kalkmamızı istemeyen, bizim güçlenmemizi istemeyen evet. ve biz bölgede oyun kurucu olmamızı asla arzu etmeyen, eğer bu Türkiye ayağa kalkarsa var ya 2 milyar alem İstanbul'a kalkacak. Bundan korkuyorlar. Hocam şöyle bir şey var benim kafamda bilmiyorum katılır mısınız? Evet. Biz artık diyorlar Türkleri savaşla silahla yenemeyeriz. Evet. Biz neyle yeneriz? Fitneyle yeneriz. Evet. Fitne savaşı mı yaş sokuyorlar acaba? Aynen öyle. Evet. Allah razı olsun yani. Aynen öyle. Şu anda bir savaş yaşıyoruz. Evet. Ama bunun içerisinde silahlar yok bombalar yok efendime söyleyeyim bir şeyler yok fitneler var aynen öyle aynen fitneler. öyle zaten bütün savaşlar menfaat içindir para içindir bütün savaşlar menfaat için bu menfaati alem İslam'daki coğrafya'daki bütün bakir kaynaklar enerji kaynakları her türlü kaynak yer altı yer üstü kaynakları bu emperyalistler yıllarca hortumlarını 10.000 kilometre öteden sokmuşlar bizim kaynakları sömürüyorlar. Bunlar kan emiciler. Şimdi bu kaynaklar onlar görüyorlar. Çok bilimsel çalışıyorlar. Bu kaynaklar ellerinden gidecek, aç kalacaklar. Bunun korkusuyla bunlar aramıza ne yapıyorlar? Fitne sokuyorlar. Yani gerçekten şu anda nerede bir savaş var? Nerede bir kan var? Barut var. İslam ülkesi. Müslümanlar ölüyor. Ya işte orta, rant var. orta Afrika Cumhuriyeti evet. değil mi? Evet. Orta Afrika. Fransız gitti orada. Oradaki Hıristiyanlara e, destek oldu. Oradaki Müslüman zaten fakir ya, az susuz zaten. Onlar öldürülüyor. Katlediyorlar. Tepiniyorlar üstünde yakıyorlar. Yakıyorlar, tepiniyorlar Myanmar'da değil evet, mi? Evet. Arıkan'da, Yani Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da her tarafta Müslüman inliyor. Yani e, bir tek ayağa kalkmak üzere olan Türkiye var. Bu Türkiye'de Türkiye'de bu yanlışlıklar yapılmasın. Türkiye'de birlik ve beraberliği bozacak Türkiye'nin güçlenmesini, maddi ve manevi güçlenmesini, ayağa kalkmasına, buna mani olacak hiçbir şeye tevessül edilmesin. Ya bu millet uyanık davransın. Niçin böyle birbirine düşürüyor bu millet? Niçin yani? Neden? Yani onun için e, gerçekten... Çünkü biz bu bölgede çok büyük bir başrol oyuncusuyuz. Evet. Yani e, biz bu bölgenin abisiyiz. Evet. Biz bu bölgenin biraz önce siz buyurduğunuz gibi e, herkes rahatken aklına gelmeyen fakat dara düştüğünde Türkiye diye bas bas bağıran din kardeşlerimizin tek kalesiyiz. Evet. Onun için tek ve son kale. Tek ve son kaleyız. Evet. Çok sağ olun hocam. Aynen öyleyiz. Onun için e, bizim e, bizimle uğraşmaları kadar doğal bir şey yok. Evet. ve o kadar da güçlü ve iradeli bir ülkeiz. Evet. Allah'ın kemerine binlerce şükürler olsun. Güçlüyüz hocam, çok güçlüyüz yani. Evet. Maneviyatımız güçlü, imanımız güçlü. Ee, yani bunu yıkamadıkları süre içerisinde de diğer tarafları yıkıyorlar. Yani diğer taraflar biraz da e, inanç olarak e, efendime söyleyeyim güç olarak maddi olarak zayıf olduklar için diğer tarafları yıkıyorlar hocam. Ama evet. bizleri mümkün değil. Mümkün değil hocam. Yani e, Rabbimizden şu ki e, şu anda ülkemizde cerran eden bir takım hadiseler. Bu hadiseler iktisadi, siyasi, içtimai, askeri bütün hadiseler. Bütün alem İslam'da bu hadiseleri Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle Ümmetin intibahına, uyanışına vesile ve vasıta ilesin. Amin. Amin. Bu millete pahalı ödettirmesin. Amin. Bu topraklar hepimize yeter. Kesinlikle. Hepimize Kesinlikle. yeter. Kesinlikle. Ya şimdi benim Kürt kardeşim, benim öz kardeşim ya, öz kardeşim, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü, Arap, Türk, hepsi biz kardeşiz. Akrabayız hocam. Akrabayız. Evet. Biz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Aynen. Biz Resulullah Hazreti ve Selam'ın ümmetiyiz. Aynen, aynen. O halde aramıza ihtilaf sokacak. Çatlaklık oluşturacak. En ufak bir hadise bunun hesabını vermek çok zordur. Çok zor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri Asrın İmamı zaman Hazretleri bu millete kendisi ana dili Kürtçedir, zaman Hazretlerinin e, ana dili Kürtçedir. Fakat bu Türk milletine aşık ve Türk milletinin üzerine titremiş ve öncelikle Türk milletinin intibaha gelmesi için bütün bereketli ömrünün her dakikasını bu millete sarf etmiş. Bu millet uyanmalı diyor. 500 senedir yattınız yeter diyor. Cihangir o Asya ordularının kahraman ecdadın torunları diyor. 500 senedir yattınız yeter, kalkın ayağa diyor, kalkın, kalkın diyor. Siz kalkın ki etrafınızda kalksın. Onun için bu millete en ufak bir zarar çok büyük zarar açar. Onun için. Bu millete zarar verenler bilerek bilmeyerek, bilerek ve bilmeyerek bu millete kim zarar veriyorsa bunun bunun karşılığını e, herhalde e, çok ağır olur. Evet. Allah affetmez, evet. ümmet affetmez, şehitler affetmez. Evet. Evet. Onun için kendi ecdadı bile affetmez, yani, bir takım, kendi atası bile yani, affetmez. Bir takım kusurları, bir takım şeyleri. E, nazara verip e, onları abartarak habbe-i kubbe yaparak e, bu memleketin bu ümmetin bu devletin bu milletin menfaatine çarçur etmeyelim zarar vermeyelim zararın neresinden dönülürse kardır birlik ve beraberliğimizi bozmayalım ve bozmaya çalışan dahili ve harici kim varsa onlara fırsat vermeyelim ee, ve biz kardeşliğimizi bozmayalım ne İnşallah. güzel kardeşlik ya. İnşallah. kardeşlik evet. ne kadar güzel evet. yani onun için e, gerçekten e, diyor ya işte girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez evet ha. Rabbim e, bu milleti e, ilelebet paydar eylesin Amin hocam. bu ümmeti Yeniden aziz eylesin amin, amin. Yani sanki asıl saadetin Bir gölgesini bu ümmet Yaşayacak ee, Bu ümmet yaşayacak bunu Hiç bunun şey yok ee, Ve Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle e, sev Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri ümit var olunuz Şu istikbal İnkılabatı içerisinde En yüksek gürsede. İslam'ın sadası olacaktır. İnşallah. İnşallah. Sevinin Mehmet'im başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebet bizimdir. Dinleyenlere sağlık. Evet, Çanakkale türküsüyle bütün dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hocam size çok güzel. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. o günleri andık. Evet. Oraya gitmiş gibi olduk. Evet. Tüylerimiz diken diken oldu. Ecdadımıza rahmet ve dualar ettik. İnşallah Cenab-ı Rabbim mekanlarını cennet eyler. Sevgili seyircilerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Rabbim, yar ve yardımcılar olsun. Allah razı olsun ve bütün şehitlerimizin ruhu için gazi olarak vefat etmiş bütün gazilerimizin, geçmiş ecdadımızın ruhları için bütün ümmet-i Muhammediye'nin ahirete irtikal etmişlerin ruhları için ve bizim ruhlarımızın makamları için Allah rızası için El Fatiha Bugünlere ve yarınlara Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale İçinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğime. eyvah Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğime. Çanakkale içinde bir Uzun sel. Çanakkale içinde bir Uzun sel. Kimimiz nişan? İçinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğime kale içinde bir dolu testi çanakkale içinde bir dolu